Şimdi bir ayet okuyacağım. Bir de beklemediğiniz bir konu anlatacağım Allahu alem. Rabbimiz diyor ki: "Estaeuzu billah". Kehf suresinin 65. ayeti bu. "Fawajada abden min ibadina". Orada kullarımızdan bir kul buldular. "Kullarımızdan bir kul ile karşılaştılar." "Atainahu rahmeten min 'indina". Biz ona kendi katımızdan bir rahmet. "Ve Kendi tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Hatırladınız hangi ayet? Bu Musa Aleyhisselam'ın, Yuşa bin Nun Aleyhisselam ile işte Khadir dediğimiz o Hızır Aleyhisselam Türklerin Hızır dediği kulla buluşmasının sahnesi. Şimdi Rabbimiz burada şöyle bir ifade kullanıyor: Fevacede ibden min ibadina. O ikisi bizim kullarımızdan bir kulla karşılaştılar. Bu ifade aklında kalsın. Başka bir yere geleceğim. Konu bununla alakalı değil. Yani tefsir yapmayacağız. Şimdi bu ifade bizim kullarımızdan, Allah Azze ve Celle'nin kendini affetmiş olduğu kullar şeklinde, Kur'an'da geldiğinde genelde peygamberler için geliyor. كَانَ Abden شَكُورًا Mesela şükreden bir kuluydu. Ondan sonra bak şimdi Nuh Aleyhisselam için aynısını söylüyor. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَم۪ينَ Alemlerin içinde Nuh'a selam olsun. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ muhsinin. Hiç şüphesiz ki, kuşkusuz ki muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız. Muhsinlerin karşılığını böyle veririz. İnnehu min mu'minin, O bizim mümin kullarımızdan idi. Anlaşıldı mı? Yani bu bizim kullarımızdan ifadesi geldiğinde Kur'an'da peygamberler için geçiyor. Şimdi bizim kendi konumuza gelelim. Şimdi yaşadığımız Türkiye vakasında konuşan, işte ilim ehli, kendini ilim ehli diye tanıtan, ondan sonra işte ehli sünneti savunuyorum adı altında ders veren işte ondan sonra üniversiteleri gezen, seminerler düzenleyen hocalar genelde şöyle bir propaganda şu an yayıyorlar. Söylem diyelim. Şöyle bir söylem yayıyorlar. Tekfirden uzak durun. Tekfir çok tehlikeli bir mesele. Tekfir çok sakıncalı bir mesele. Ümmetin üzerinde en çok hassasiyet gösterdikleri meselelerden bir tanesi ki bu söylemler doğru ha. Bu söylemler doğru ama hakikat üzerine kullanılmıyor başka bir yerde kullanılıyor. Ve genelde sadece tekfirden değil, tekfiri yerine getiren insanlardan yani Müslümanlardan da sakın Yani birincisi siz kesinlikle tekfir etmeyin ve tekfir eden insanlardan da uzak durun. Genelde hani bunun ne adı altında yapılıyor? Onlar aşırıya gidiyor, onlar insanların mallarını ve canlarını helal görüyor. Hatta subhanallah bir şey söyleyeyim. Bundan birkaç gün önce bir yerde davet yapıyordum. Bir tane abiyle çok da güzel geçti Rabbim onu hidayet eylesin. Dede bana bir şey söyle kardeşim. Dede sen iyi anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun da. Yoksa sen şu herkese kafir deyip de insanların hanımlarını, he mallarını helal görenlerden misin? Subhanallah. Bak insanlara öyle değil yani kesinlikle öyle değil. İnsanlar öyle bir şekilde anlatılıyor ki bir canavarlaştırma operasyonu söz konusu tamam. Ben şöyle soruyorum. Tekfir sakıncalı doğru. Ben bunu kabul ediyorum. Peki bu dinde tekfir yok mu? Yani bu dinin tekfiri yok mu? Bu dinin hiçbir bir sınırı yok. Yani bu dine bir kapıdan gelen, giren bu dinden çıkamıyor mu? Öyle bir şey mi var ki zaten Türkiye vakasına baktığımızda kapıdan girmek söz konusu değil. Zaten babadan kalma bir din var. Baba Müslümansa sen de Müslümanısın. Tamam. Bir de bu konuyla alakalı genelde ne diyorlar? Sadece kadılar tekfir edebilir. Sen kadı değilsin. Sen alim değilsin. Sen bu konuda tekfir edemezsin. Peki öyleyse ben de şunu söylüyorum. O zaman Budistleri de tekfir etmeyin. Hristiyanları da tekfir etmeyin. Yahudileri de tekfir etmeyin. O zaman diyorlar ki yok bunlar hakkında ayetler var. E peki bunlar hakkında ayetler var da Allah'tan başkasına dua edenlerin hükmü hakkında Kur'an'da ayetleri yok mu? Allah'ın indirdiklerinden hariç başka şeylerle hükmeden insanlar hakkında ayet yok mu? Tamam? Tağutlara askerlik yapanlar hakkında ayet yok mu? Tağutları koruyanlar hakkında ayet yok mu? Allah'tan bağımsız bir şekilde hüküm vaaz etmek hakkında açık ayetler yok mu? Yani şimdi tekfirin sınırı neresi? E Budistleri tekfir ettik, Yahudileri tekfir ettik, Hristiyanları tekfir ettik ki bunların hükmü Kur'an'dan çıkıyor açık ayetlerle değil mi? Daha yeni söylediklerim hepsi ayette sabit değil mi yoksa? Tamam? Yani diyorlar ki onların hakkında ayet var o zaman ben şu ayeti okuyayım. İnne bu ayetle şimdi bir yere başlayacağım. İlk başladığımız ayetlerle alakalı. Ve iza tutla aleyhim ayatuna bayinat. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, qalellezine la yerjuna liqaana. Bizimle buluşmayı ummayanlar. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar dedi ki, Allah ile karşılaşmayı ummayanlar kim? Kafirler değil mi? Yani ahireti kabul etmiyorlar, Allah'la buluşmayı kabul etmiyorlar. Bunların hükmünde bir şüphe var mı? Yok değil mi? Diyorlar ki: "E tib'u Qur'anin Başka bir Kur'an getir. Ha? Bundan başka bir Kur'an getir. Ev beddilhu. Vahut onu değiştir." Diyorlar ya başka bir Kur'an getir. Vahut onu değiştir. Peki onu değiştir veyahut başka bir Kur'an getirir hakkında. Rabbimiz bunların hakkında ne diyor? Bizimle buluşmayı ummayanlar. Bunların küfür hakkında şüphe var mı? Yok değil mi? Şimdi ben daha yeni ki ayeti ne için okudum? İlk başta Hızır aleyhisselamla alakalı, Musa aleyhisselamla alakalı ayeti niye okudum? Bundan bilmiyorum kaç sene önce bu mesele birazcık eski. ilhamı Güler diye bir adam vardı. İlhami Güler. Bu adam Ankara'da profesördü. Allah-u sonradan arttılar diye duydum. Neyse önemli değil. Bu adam dedi ki Kur'an değiştirilmesi lazım. Resmen bunu söyledi. Kur'an değiştirilmesi lazım. Niye beyefendi? Sonra kendi kendine konuşuyor. Ya işte bu diyor çok mesele var da ben bir tanesini söyleyeyim. Ondan sonra bu Hızır Aleyhisselam'ın kısasını söylüyor. Bu çocuğu öldürme meselesinde. Diyor böyle bir şey mi olur yani? Ondan sonra diyor göğe o bilge şahıs var ya Hızır Aleyhisselam için söylüyor. Bak daha yeni Okuduğumuz ayette Allah azze ve celle onun içinde dedi. Fevacade abden min bizim kullarımızdan bir kulla karşılaştılar. Ve Allah azze ve celle ondan sonra diyor ki bak ateynahu rahmet min bizim indimizden biz ona bir rahmet verdik ve allamnahu min ladunnil ve bizim tarafımızdan biz ona bir ilim verdik. Şimdi Allah azze ve celle'nin ilim verdiği, rahmet ettiği ve peygamberlik olasılığı yüksek olan bir adama diyor ki: "Göya bilge şahs" ve diyor ki: "Kur'an değiştirilmesi lazım." Şimdi daha yeni okuduğumuz ayetle "Kur'an değiştirin, bu Kur'an'ı değiştirin ya da başka Kur'an getirin." Kimin sözüydü? Allah ile buluşmayı ummayanlar. Doğru mu? Allah ile karşılaşmayı ummayanlar. Şimdi bunun böyle söyleyen insanların küfür hakkında bir şüphe var mı? Yok değil mi? Yani aklı başında olan Müslüman zaten ayet açık. Ki sonra bu kanal alakalı icma da okuyacağız inşallah. O zaman ben şunu soruyorum. İhsan Şen Hocak. Hoca diyorlar, hoca dedikleri için hoca olarak tabir ediyorum. İhsan Şen olacak hoca bir televizyon programında oturuyor. Orada başka bir e, muhabir. Bu İlhami Güler'in videosunu ona gösteriyor. Ben de buradan soruyorum. Allah Azze ve Celle'ye ummayanlarını, Allah ile Buluşmayı ummayanlar ayetinde olduğu gibi ki Allah azze ocahı onları nasıl vasf ediyor? Diyor ki bu Kur'an değişsin. İlhami i Güler de bunu aynı söyledi. Kur'an değişsin. Bu ayetler bugün olmaz. İşte tarihsellik adı altında bunu yapan adamın hükmü ney? Bunu bir söylesin. Bu adamın hükmü ney? Kur'an ve sünnete göre. Tamam. Ki ayete göre açık. Bu adam kafir yani. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Bu ayete binaen bu adamın hükmünü söylesin. Bir de bak şöyle istemiyorum. Ya işte Kur'an'ın ayetini inkar eden kafir değil değil. İlhami Güler isminde bu adamın Kur'an ve sünnete göre hükmünü bana beyan etsin. Tamam. Ondan sonra bir de Ebu Bekir Sifil var. Şimdi Ebu Bekir Sifil şu açıdan ondan birazcık daha böyle iyi diyeyim parantez içinde. Çünkü araştırıyor. Gerçekten araştırmacı bir kişilik. Uzun senelerden beni araştırıyor. Bunun da Mustafa Öztürk'te bir şeyi var. Cedeli var eskiden beni. Şimdi ben Mustafa Öztürk'ü önce anlatayım. Kime hakkında konuştuğumuzu bilelim. Şimdi Mustafa Öztürk kim? Lağım ağızlı bir adam. Şöyle hem dine binaen hem de şahsiyet olarak çok pis bir herif. Çok necis bir herif. Mesela bunun sözlerinden bazılarını söyleyeyim. Diyor ki Kur'an Tevrat'ın Arapça tercümesi olduğunu ben kabul ediyorum bazı yerlerinde. Yani diyor Tevrat'ın Arapça tercümesi. Tamam kısmen diyor. Ondan sonra diyor ki Tövbe suresinin cihat ayetleri Allah tarafından inmemiştir. Allah böyle siyasi konuşmaz. Allah Azze ve Celle'nin nasıl konuşacağını Allah'a öğreten bizzat bu adam. Ondan sonra bu mesela Almanya'ya gidiyor, iki hafta orada kalıyor böyle kendini çok böyle nasıl söyleyeyim kültürlü. Böyle yukarıdan aşağı insanlara bakan bir insan. Bunu niye söylüyorum? Bak şimdi kadar kimse hakkında bunu, bu hiç, bunun için kullandığım ifadeleri kullanmadım. Şundan dolayı bunun hakkında bir tane adamcağız o da ilahiyatçı. Ha? Aynı zümreden. Adamcağız yazmış işte bu şöyle tehlikeli bu böyle tehlikeli bu kalkıyor buna telefon açıyor. Ağzına gelen bütün küfürleri söylüyor. Tamam onun için lam ağzı diyorum. Videosu da var hatta. Bunun videosu da var internette. Yani araştıranlar çok kolay bir şekilde bulabilir. Yani ben neyse ağzıma almak istemiyorum. Tamam mı? Bir de bu Mustafa Öztürk'ün şöyle bir özelliği var. Bu zannediyor ki yeni şeyler ortaya atıyor. Hani Kur'an hakkında ağzıma almayacağım şeyleri güya ortaya atıyor. Halbuki Fazlur Rahman'dan kopyalayıp yapıştırıyor. Zannediyor ki insanlar da bunu çakmıyor. Tabii Türkiye piyasası şeyi ilmi seviyesi belli olduğu için Türkiye'yi yutturabiliyor bunu. Anlatabiliyor mu? Şimdi Ebu Bekir Sefil de bunun hakkında araştırmalar falan yapmış. Anlatabiliyor muyum? Aynı İhsan Şen Hoca Hocaya sorduğum gibi Ebükir Sifil Hocaya da soruyorum. Töbe Suresinin ayetlerinin Allah tarafından indirmediği, indirilmediğini söyleyen. Ki bunu yani Allah tarafından olduğunu kabul etmiyor adamın hükmü Kur'an ve Sünnet'e göre ney? Ha Allah alem Ebükir Sifil de bundan etkilenmiş. Bir tane molla vardı doğadan, doğuda, tamam mı? O molla da işte İbn Teymiyi savunuyor. Ebükir Sifil'in Allah alem zoruna gitti bu. Bu İbn Teymiye'yi savunması. Şöyle bir ifade kullandı. Ben ayakkabımın altındaki çamurla seni ezeceğim. Buna benzer bir şey kullandı. Allah-u alem Mustafa Öztürk'ü izleye, izleye O da onun gibi olmuş. Veyahut bir mollanın doğum medreselerinde yetişen bir mollanın İbni Teymiye'yi muhafaza etmesi ona zorlu gelmiş. Artık ben bilmiyorum. Tamam. Evet. Ben tekrar soruyorum ikisine. Yani İlhami Güler üzerinden İhsan Şanocak Hoca'ya. Mustafa Öztürk üzerinden Ebu Bekir Sifil Hoca'ya soruyorum. Bu adamların Kur'an ve Sünnet'e göre hükümleri ne? Tamam. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Mesela bunuları tekfir ediyorlar ama işte maslahat adı altında bunu açıklamıyorlar. Olabilir mi bilmiyorum. Hüsnü edelim Yani diyelim birazcık hüsnü edelim. Hadi diyelim gizli de bunu yapıyorlar. O zaman bize ulaştırsınlar. Ama şunu unutmasınlar. Sizin ağzınıza binlerce, on binlerce insan bakıyor. Allah Azze ve Celle'nin Kitabında indirdiği bir yere işte bu olmaz. Kur'an değiştirilmesi lazım. Ve o Tövbe suresinin ayetleri Allah tarafından indirilmemiş. Allah böyle siyasi konuşmaz diyen insanların hükmünü siz niye açık bir şekilde insanlara söylemiyorsunuz? Yahu tamam tekfir sakıncalı. Tekfir tehlikeli. Peki hiç mi tekfir yok bu dinde? Yani bu dinde kim kafir? Kur'an değiştirilmesi lazım diyen bir adam kafir değil ise... Tövbe suresinin cihat ayetleri Allah tarafından indirilmemiş diyen bir adam kafir değil ise bu dinde kim kafir? Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi benim çok sevdiğim Cübbeli Hoca var ya. Cübbeli Hoca bu i̇lham Güler'i tekfir etmiş. Subhanallah. Hani bu konuda onun hakkını vereyim. Genelde yeriyoruz da. Bu konuda resmen o adamı tekfir etmiş. Diyor ki sen... Tecdide nikah yapman lazım, tecdide iman yapman lazım. Anlatabiliyor muyum ya? Sen diyorsun ki bu ayet değiştirilmesi lazım. Bak daha omurgalı bunlar Bu konuda bu ikisinin daha omurgalı. O zaman ben şöyle sorayım. Şimdi Cübbeli Ahmet bu konuda, Cübbeli Ahmet Hoca bu konuda tekfirci mi oldu? İlham Güler'i tekfir etmekle buna cevap versinler tamam Evet. Peki şimdi bu iki hocaya soruyorum. İhsan Şanacok Hoca ile Ebu Bekir Sifil Hoca. Siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işte piyasada savunuyorsunuz. Sünneti savunuyorsunuz. İşte kendi aklınızda göre ehli sünnet diye isimlendirdiğiniz camiayı savunuyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın usulü üzere misiniz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam büyük küfür olmayan şeylere bile insanları caydırmak için küfür demedi mi? Misal bir hadis okuyayım. Bir Müslümana sövmek fısk, ona karşı savaşmak küfürdür diyor Ali vesselam. Halbuki biz Kur'an'dan biliyoruz. Ve in taifatan minel mu'minin Müminlerden iki tayfa birbirle savaşırsa onların arasında ıslah edin. Demek ki müminlere karşı savaşan her türlü kafir olmuyor. Peki niye Resulullah vesselam hadiste küfür lafzını kullandı? İnsanlar buna tevessül etmesinler diye. Bu Resulullah'ın usulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar tehlikeli olan şeylere tevessül etmesin diye aleyhissalatü vesselam küfür lafzını kullandı. Aynı bunu bizim selef alimlerimiz de yaptı. Kur'an mahluktur fitnesinde. Kur'an mahluktur diyen herkese kafir dildir. Mutlak olarak muayene gittiğinde hüküm değişti de bunu niye alimlerimiz yaptı? Çünkü ehl hadis bu konuda Resulullah aleyhissalatü vesselam yaptın aynısını yaptı. Küfür lafını kullandığı insanları alıkoymak için. Ya bırak küfür olmayan şeyi küfür demek. Bundan daha açık bir küfür mü var? Siz bu insanların hükmünü söylemiyorsunuz insanlara karşı. Yani öyle bir sakındırma söz konusu sanki tekfir yok. Sanki tekfir eden, ister haklı ister haksız olsun orada değilim. Sanki tekfir eden canavar. Peki ben o zaman şunu söyleyeyim. Bizim alimlerimiz sizin gibi mi davrandı? Ben inşallah Kadı İyaz'dan okumak istiyorum. Ben'deki baskıda 873. sayfada Faslu fi hukmi men bil Kur'an veya el-Mushaf bi minhu Diyor ki Kur'an'ı hafif alan veya Mushaf'ı hafif alan veya ondan bir şey hafif alan veyahut ona söven o ikisine söven Kur'an ve Mushaf'a sözen söven insanın hükmünün babı. Tamam? Ondan sonra diyor ki ve'lem ki en men istahaffa bil Kur'an kim Kur'an'a hafife alırsa, küçük görürse, evil mushaf veya hut mushafı hafife alırsa, küçük görürse, ev bir şeyi imminhu veya ondan yani Kur'an'dan bir yeri hafife alırsa, küçük görürse, ev sebbehuma veya hut Kur'an'a ve hut söverse, ev cehadehu veya inkar ederse, tanımazsa, şimdi burası çok önemli. Ev harfen Veyahut Kur'an'dan bir harfi kabul etmezse, inkar ederse, tanımazsa, ev ayeten veyahut bir tane, bak getiriyor, bir tane ayeti tanımazsa, inkar ederse, hafife alırsa, ev kezzebe bihi veyahut yalanlarsa onu, yani Kur'an'ı, Musaf'ı yalanlarsa, ev bişeyin minhu veyahut ondan bir yeri, bir şeyi yalanlarsa, اَوْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِنْ مَا سُرِّحَ بِهِ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ اَوْ حَبَرٍ veyahut kendisiyle bir haber ve hüküm sarih olmuş, açıklanmış bir yeri yalanlarsa اَوْ اَثْبَتَ مَا نَفَاهُ veyahut Kur'an'ın nefh bir şeyi ispatlarsa yani Kur'an yok diyor, o var diyor. Böyle. اَوْ نَفَا مَا اَثْبَتَهُ veyahut Kur'an'ın var dediği şey yok derse, nefh ederse Diyor ki o şüphe şey şey'in men zalik taheld bunlardan bir tanesine şek duyarsa şüphe duyarsa fehuve kafirun inda ahli'l ilmi bi icma' ilim ehlinin yanında icma ile o kafirdir. ya söylüyor. Allah rahmet eylesin. Tamam? Ondan sonra ayet getiriyor ve innehu lekitabun aziz o Aziz bir kitaptır. La yattihi'l batilu min beyniy yedihi ve la min Ona önünden ve arkadan hiçbir batıl gelmez. Tenzilun min hakimin Hamid. Hakim olan Hamid olan Allah tarafından indirilmiştir. Şimdi burada açık bir icma okuduk ki Kur'an'ın bir harfini, bir ayetini, bir yerini kabul etmeyen, inkar eden, tamam veya şüphe duyan insanın Alimler yanında icma ile kafir olduğunu gördük. Bak Eş-Şifa, kad yazın İyaz'ın şifa eserinde. Hatta ondan sonra bir hadis de getiriyor. İbn-i Macen'in rivayet ettiği, ben o hadisi de okuyayım inşallah. i̇bn Macen'in 2539. hadisi. Abdullah i̇bn Abbas rivayet ediyor. Radiyallahu anhu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki, Men cehede ayeten minel Kur'an. Kim Kur'an'dan bir tane ayeti inkar ederse veyahut kabul etmezse. Tamam? Veyahut tanınmazsa diyebiliriz. Fakat kad halle darbu unuqihi onun boynunun vurulması helal olmuştur. İbn Mace'nin hadisi. Şimdi şöyle. Bu hadiste zayıf olan bir Rabi olduğunu söylüyor alimler. Tamam? Hafs bin Amr el Arabi el Qarh diye bir adam var. Alimlerden bazıları buna zayıf diyor. Amma velakin İbn Abi Hatim onun sıhha olduğunu söylüyor. Şimdi Kur'an'dan bir tane ayeti tanımayan bir tane ayeti inkar eden insanların hükmü şeriata göre ney? Bunu da açıklasınlar bakalım. Burası anlaşıldı diyelim. Ve şunu da soruyorum. Aynı Kadı İyaz'ın şifa eserinden ümmetin küfründe icma ettiği bir insanı tekfir etmeyen insanların hükmü Kur'an ve sünnete göre nedir? Tekrar ediyorum. Biz daire okuduk. Bak Kadı İyaz söyledi. Orijinal ibareyi okudum. Diyor ki alimler icma etmiştir o adamın küfründe. O adamın kafir olduğuna dair ümmetin küfründe icma ettiği bir şahsı tekfir etmeyenlerin hükmü Kur'an ve Sünnete göre nedir? Ben okuyayım. Men lem yukeffir el-kafir au şakka fi küfrühi au sahha mezbahu faqad kefera bi muslimin. Kafire kafir demeyen onun gittiği yolu doğru gören veya onun küfründe şüphe eden kişi müslümanların icmasıyla kendisi kafir olmuştur. Bu adamlar daha yine Mustafa Öztürk Ondan sonra o diğer ilhami. Bunlar Kur'an ve sünnete göre hükümleri nedir? Bunu açıklasınlar inşallah. tamam. Bu ikisi de tövbe etmedi bu şahıslar. Yani benim kastım bu olayları açmak değil. Bunu da ilk söyleyen de bunlar değil. Ben sadece hocalara soruyorum bu adamların hükmü ne? Siz işte bizi tekfirden sakındırıyorsunuz. Halbuki bizim alimlerimiz Kur'an'dan bir harfin, bir harfin veyahut bir ayetin yerini kabul etmeyen insanları tekfir ediyor icmayla. Bu insanların hükmü Kur'an ve sünnete göre değil. Peki ben de şöyle sorayım, bir ağır soru sorayım. Hani siz göya ehli sünnet adı altında, ehli sünnet adı altında, ehli sünnet adı altında insanları kendinize bağlamaya çalışıyorsunuz. Yoksa siz ehli sünnet değil misiniz? Ben bunu sorayım. Kadı İyas Kur'an'ın tekrar ediyorum. Bak, daha hadislere gelmedi ki bile. Kur'andayız. Allah azze ve celle'nin kitabındayız. Bir harfini, bir ayetini kabul etmeyen, tanımayan işte inkar eden insanların icma ile kafir olduğunu söylüyor. Ümmetin icmasıyla kafir olan insanlara tekfir etmeyenlerin hükmünü soruyor. Tamam? Kur'an'a göre tekfiri ben söyleyeyim inşallah. Ondan sonra da kapatacağım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Benim istediğim Allahu alem hasıl olmuştur. Tevbe suresinin 65. ile 66. ayetini okuyacağım. Şuna binaen bu ayetler şunu ispat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi olsa bile kendisinden küfür hasıl olmuş bir kişi Kur'an'a göre kafirdir. Tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi olsa bile kendisinden küfür hasıl olmuş kişi Kur'an'ın ve sünnete göre kafirdir. Rabbimiz diyor ki: "Ve la el tahum" diyor ki: "Eğer sen onlara sorsan" "ve yekulunne inna ma kunna nahudu ve Diyecekler ki, tekit de geliyor, lafa dalmış, eğleniyorduk. Tamam. قُلْ اَبِ ve وَاَيَاتِهِ وَا رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ De ki onlara yoksa Allah'la, ayetleriyle ve Resulüyle mi alay ediyordunuz? لَا تَحْتَذِرُوا قَدْ kefertum بَحْتَ اِيمَانِكُمْ Özür dilemeyin, imanınızdan sonra kafir oldunuz. Bana şimdi şeyle gelmesinler, bunlar münafık idi. Hayır hayır. Ayetle sabit bu adamlar iman ehliydi. Özür dilemeyin, imanınızdan sonra kafir oldunuz. Tamam. Şimdi bu adamlar kim? Bu adamlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesi. Cihattan cihada koşturan mücahidler. Değişik sebebi nuzular olmakla beraber ben bir tanesini söyleyeyim. Bunlar kurralarla alay ediyorlar. İslam'ın bir şiarıyla alay ediyorlar. Tamam Diyorlar ki işte bunlar şişko, yalancı ve savaş alanında en çok korkanlar da bunlar. Bunu Kur'an okuyan sabileri duyuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gitmeden Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Ben de şunu soruyorum. Allah rızası için İslam'ın bir şiarıyla alay eden Kur'an'a göre kafir ise Allah Azze ve Celle'nin kitabının ayetlerini kabul etmeyen insanların hükmü kapalı bir mesele mi? Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın.